ama bat fakat istiqal hadisi kitabullah ve xeer al hadiye sallallahu alaihi ve şer al umurı mütesatı ha ve kül mütesatim ve kül bidâtin zalâle ve kül zalâletin fil ner ibane kitabında 77 maddede kalmıştık Hasan el Basri Râmiullah şöyle demiştir Allah'ın en şerlil kulları en şerli meselelerin peşinde olanlardır. Onlar bu meselelerle Allah'ın kullarının gözlerini kör etmek isterler. Bunu Musannif Kübra'da, İban Etül Kübra'da da rivayet etmiştir. Ayrıca Darimi, Herevi Zemul Kelam'da, İbn Abdilber, Cami Beyan'da rivayet etmişlerdir. Böylece Allah'ın kullarını sıkıntıya sokarlar lafzıyla gelmiştir orada. Saberani, Mucemül Kebir'de zayıf bir isnad ile Sevban Radyalan'tan şöyle rivayet etmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ümmetimden öyle topluluklar olacaktır ki onlar karma karışık meselelerle takihlerini hataya sürükleyeceklerdir. İşte onlar ümmetimin en Yani demek ki burada Hasan el-Basri olan kastettiği şey, özellikle ilim ehlini vartaya düşürmek için sorular soran, karışık meseleleri kurcalayan kimselerdir kastettiği şerli kimseler. 78. Memun bin Mihran Raymullah, Allah Azze ve Celle'nin eğer bir hususta ayrılığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Ayet hakkında şöyle dedi. Allah'a döndürmek, Allah'ın kitabına döndürmektir. Rasule döndürmek ise vefat ettiğinde onun sünnetine döndürmektir. Evet, bunu İbn-i Kübra'da, Taberi, Tefsirinde Lalka'yı İtikadı ehl Sünnet'e rivayet etti. İbn-i da yine benzerini Atabine bir Rabah'tan rivayet etmiş. Yine Allah tenzilde farz kıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat diye bir bölüm açmış. Yani Allah kitabında farz kılmıştır Resulüne itaat etmeyi diye başlık açmıştır. 79 İkrime şöyle demiştir. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de yani Ebu Bekir'e ve Ömer'e Allah onlardan razı olsun. Nisa 59. ayetini böyle açıklamıştır. Bunu da İbn-i Kübra'da, Taberi tefsirinde, İbn-i yine tefsirinde rivayet etmişler. Ee, i̇bn Hambeli Hanbeli Risalet-ül i̇bn Abbas radyalanmaya dayandırmıştır diyor muhakkiki. Yani sizden olan emir sahipleri, o zaman sahabe döneminde, Öbbekir, Ömer radyalanma gibi halifeler... 80 Yahya bin Ebi Kesir dedi ki: "Raimullah sünnet kitabın üzerine hüküm verir ama kitap sünnetin üzerine hüküm vermez." demiştir. Bunu Darimi, Herevi, Zemül Kelam'da ve Kübra'da İbn Kübradar Kübra'da rivayet ettiler. İbn tevil Tevilü'l-Muktelif'i Hadis'te sünnetin kitabı açıkladığını ve Allah'ın onun içerisinde murad ettiklerini bildirdiğini söylemek istemiştir demiştir. Zemmül Kelam'da Falıl bin Ziyad'dan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbeli Şitlim. Ona sünnet Kur'an üzerine hüküm verir şeklinde rivayet edilen hadis soruldu. O da ben bunu söylemeye cesaret edemem. Fakat sünnet Kur'an'ı tefsir eder ve onu açıklar diye cevap verdi. Yine Mervezi es de Mekul'ün şöyle dediğini rivayet etmiş. Sünnet Kur'an'a olan ihtiyacından sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından çok Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Yani burada kastettiği şu her iki e, aliminde kastettikleri sünnet kitabı üzerine hükmedicidir. Yani ne demek? Sünnet Kur'an'ın naslarını tahsis eder. Nesk eder yani. Tahsis eder. Yani umumunu e, özelleştirir. Mutlakını mukayyet hale getirir. Kayıtlar. E, bu manada sünnet... Kur'an üzerine kadığıdır hükmeticidir. Ama kitap, sünnet üzerine kadı değildir. Neden? Çünkü sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Bu açıdan. Ve Kur'an'ın, sünnetin beyanına ihtiyacı vardır. Ama sünnetin Kur'an tarafından açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü sünnet zaten Kur'an'ı beyan etsin diye indirilmiştir. Yani Nail Suresi 44. ayetinde bildirildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitabim Sana da zikri indirdik ki, yani zikri sünneti. Sünneti indirdi ki insanlara indirileni, yani Kur'an-ı Kerim'i onlara beyan edesin. Bu da gösteriyor ki sünnet olmadan Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Bugün sünnet inkarı bakış açısıyla devre dışı bırakmaya çalışan insanlar, işte Kur'an yetmez mi önermesiyle insanları sünnetten uzaklaşmaya çalışan insanlar, Kur'an-ı Kerim'i kendi hevalarına göre açıklamak istedikleri için böyle yapıyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti Kur'an'ı beyan eder, onu açıklar. Bunun için indirilmiştir. Yani sünnette vahiydir. Kıyamet Suresi 19. ayetinde onu beyan etmek, yani Kur'an-ı Kerim'i açıklamakta bize düşer buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani baş taraflarında dilini depretme, onu okumak için acele etme. Ondan sonra bu ayetlerin devamında 19. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki, Kur'an'ı beyan etmek de bize düşer. Yani ne demek? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı beyan etmesi demek Allah Azze ve Celle tarafından olmaktadır. Yani Allah, Resul'ün dili üzerinden bu Kur'an'ı beyan etmektedir. Dolayısıyla az önce geçen sözlerde bir tuhaflık yoktur. Yani sünnet Kur'an üzerine hükmedicidir. Hükmedicidir çünkü sünnet de zaten Allah Azze ve Celle değildir. Yani onu Resul'ün dili üzerinden e, vahyetmiştir Allah Azze ve Celle. Tıpkı önceki peygamberlerde olduğu gibi, biz Nuh'a vahyettik diyor değil mi Allah Azze ve Celle ve ondan sonraki peygamberlerde vahyetini bildiriyor. Bu vahyin tamamı kitap yoluyla olmamıştır. Allah Azze ve Celle yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyini işte bazen perde arkasından, bazen melek yoluyla, bazen doğrudan kalbine indirmek yoluyla değişik şekillerini beyan etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tamamı Cibril Aleyhisselam'ın indirmesidir. Bunda ittifak vardır. Yani melek vasıtasıyla olan, cibril vasıtasıyla indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de zaten pek çok ayette bu belirtilir. Ruhulem'in Lemin indirmiştir bu Kur'an'ı diye. Bunun dışındaki vahiy yolları ne? Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a cibril dışında başka vahiyler de var. Perde arkasından doğrudan kalbine ilha edilmez suretiyle. Başka vahiy yolları da var. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor pek çok ayetinde. Ayrıca yine... Cibril Aleyhisselam, Muhammed ve Vesselam'a Kur'an'ın dışında da vahiy getirmiştir. Yani melek vasıtasıyla az önce Cibril kalbime işte hiçbir kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir diyor mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir yerde bu bana söyletildi diyor. Yani ben bunu kendimden söylüyor değilim. Bilakis bu bana söyletiliyor diyor. Yine başka bir yerde işte şu iki dudağım arasında haktan başka bir şey çıkmaz buyuruyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Dini beyan, Kur'an'ı açıklama, dini açıklama sadedinde söylediği her söz vahiy kapsamındadır. Ya bizati vahidir, ya hükmen vahiy e, konumundadır. Bizati vahiy olması Allah Azze ve Celle'nin ya onun kalbine indirmesi, ya perde arkasından bildirmesi, işte miraçta olduğu gibi veya Cibril Aleyhisselam veya başka bir melek vasıtasıyla peygamberine bildirmesidir. E, doğrudan vahiy dediğimiz bu. Yani vahiy gayrimetlu dediğimiz, Kur'an dışındaki vahiler. Hükmen vahiy olması ise şu demek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şeye iştahat eder, bir olaya iştahat eder, bunun hükmü şudur der, dini bir hükümde bulunur. Ve Allah Azze ve Celle'den onu düzelten herhangi bir ayet nazlı olmaz. O zaman ne olur? Allah Azze ve Celle onu onaylamış olur. Bu hükmen vahiy olur. Yani sünnet her halkarda vahiydir. Allah Azze ve Celle onaylamadığı bir şey söylediği zaman Resulü, onu değiştiren, düzelten ayet indiriyordu zaten veya daha başka Kur'an dışında uyarıyordu, değiştiriyordu. Dolayısıyla bu değiştirilmeyenler, Allah tarafından düzeltilmeyenler de hükmen vahiy, Allah Azze ve Celle'nin onayından geçmiş oluyor. Bu manada dini beyansa dediğinde altını çiziyoruz, dini açıklamasa dediğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri vahiydir, vahiy kaynaklıdır. Necim suresi üçüncü ayetlerde bunu ifade eder. Vema yantiku anil heva inhu e illa wahyu yuha. Burada vema yantiku ifadesi nekre olarak belirtilmiştir. Bu da vema yantiku nataka diliyle telaffuz ettiği şey demek. Muhammed Vesselam yani diliyle ne telaffuz etmişse o vahyidir diye umum bir ifadeyle ağzından çıkan her şeyin vahiy olduğu bildirilmektedir. Bu ayet bu konuda çok açıktır. Hadiste ise bunu tahsis eden bir ifade görüyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ağzından çıkan her kelime değil, din hakkında söyledikleri vahiydir. Yani bu bağlayıcıdır. Burada Müslim rivayet etmiştir bir hurma aşılaması meselesinde. işte belki aşılamazsanız daha iyi olabilir diye bir şey söylüyor. Aşılamıyorlar ve o sene hurmalar kuruyor. Diyorlar ki Allah Resulü bize böyle söylemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ben sadece zammı tahminimi söyledim. Size dünyanız hakkında bir şey söylersem sizin gibi bir beşerim. Ama dininiz hakkında bir şey söylersem onu alın tutun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani din hakkında söyledikleriyle dünya hakkında söyledikleri, beşeri bilgiye dayalı olarak dünya hakkında söylediklerin arasında böylelikle hadis ayırıyor. Yani bugün Kur'an savunucusu olduğunu iddia edenlerin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her kelimenin vahiy olduğunu iddia etmeleri gerekir. Kur'an'a göre böyle olması gerekir. Çünkü ayetin zahirinde ne geçiyor? Ve ma yentiku. Ağzından ne çıkmışsa vahiydir. O asla hevasından konuşmaz. Hadis biz hadis ehli olduğumuz için hadislere iman eden sünnet ehli olduğumuz için Kur'an bu ayetini de yine sünnetle birlikte ele alıyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamıştır. Yani bir nevi şöyle demiştir. Ağzımdan çıkan her şey değil de din hakkında çıkan her şey. Dini beyan sadedinde söylediğim her şey sizin için bağlayıcıdır. Bunu alın ama dünyamız hakkında söylediklerime gelince bunu alan alır, almayan almaz. Yani bu isabetli olur, isabetsiz olur. Ben de sizin gibi bir beşerim bu konuda diyerek bunu böyle açıklamıştır. Yani Kur'an mealcisi olan, sünnet inkarcısı olan kimseler bu yönde de samimi değiller. Çünkü gerçekten Kur'an Kerim'e tutunan kimseler olsalar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şeyin, işte diyorlar ya bize, Ayşe şuradan su ver, budan vahiy diyorlar ya, bunu onların iddia etmesi lazım. Hayır, biz bu vahiy demiyoruz. İşte bana su getir, yatağımı hazırla, bu, bu gibi sözlerin vahiy olduğunu biz söylemiyoruz. Neden? Az önce söylediğimiz hadisten dolayı. Hadislere iman ettiğimiz için biz böyle söylüyoruz. Ama Kur'an'ı e, sünnetten bağımsız ele alan insanların, Gerçekten samimi olsaydılar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözünün vahiy olduğunu iddia etmeleri gerekirdi. Bu da kendi kendilerine Kur'an'a karşı başka bir çelişkileridir. Evet. Hasan bin Atiye Rahimullah şöyle demiştir. Cibril Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de indiriyordu. Ona Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretiyordu. Bunu İbane Kübra'da ayrıca Darimi, Ebu Davud Merasil'de Mervezi Es-Sünnet, El-Lalka'yı rivayet etmişlerdir. İsnad Said'dir yani Hasan bin Atiye'ye kadar ulaşan isnadı. Hasan bin Atiye e, Tabi'nin alimlerindendir. Allah ona rahmet etsin. Yine e, İbnül Mübarek'ten Mervezi aynısını rivayet etmiştir. Muhammed bin Tahir el-Makdis'i El-Hucca'la Tarik'in Mahitçe'de şöyle demiştir. Bu hadis her ne kadar Hasan'ın sözü olsa da, Hasan bin sözü olsa da, kitabın nasısı onu desteklemektedir. Yani Kur'an ayet onu desteklemektedir. Nitekim Allah Azze ve Celle o hevasından konuşmaz buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine bir şey soruluğu zaman kendisine vahiy gelene kadar bekliyor. Sonra soruyu sorana cevap veriyordu. Bu konuda pek çok ayet vadisi vardır. Muhtasarul Hucca'la beyan Mehacca kitabına bakılabilir. İbnül Hanbeli'nin Risalet-ül şöyle denilmektedir. i̇bn Abbas radıyallahu anha şöyle demiş... Cibril Aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme farzları indirdiği gibi sünnetleri de indiriyordu. 82, Said bin Cübeyr-i Raymullah'tan Allah Azze ve Celle'nin sonra hidayet üzere olan, yani taha 82. ayet hakkında sünnetten ve cemaatten ayrılmamak demiştir. Yani hidayet üzere olmak, e, sünnetten ayrılmamaktır, cemaatten ayrılmamaktır diye açıklamıştır. Bunu ayrıca Lal kayde rivayet eder. 83, bize Ubeydullah tahtis etti. Dedi ki, bize Ebu Ali İsmail bin Muhammed'e saffar haber verdi. Bize Ahmet bin Mansur el-Ramadi e haber verdi. Dedi ki, bize Abdurrazak haber verdi. Dedi ki, bize Mamer'in Katade'den haber verdiğine göre, o Allah Teala'nın evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Buyruğ hakkında Kur'an ve sünnet demiştir. Ahzab 34. ayetini böyle açıklamıştır. Ayrıca Abdurrazak tefsirinde... Ee, Bukhari'ye eğer Allah ve Resulünü istiyorsanız babını başlığı altından muallak olarak bunu rivayet ettiğini söylüyor. Yani direkt Katade'den bunu aktardı isnat zikretmeden. Yani buradaki isnat Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdülrezzak'ın mamerden onu da Katade'den, Katade'nin sözü olarak Bukhari ve Müslümün şartlarına göre bir isnat. Ahsap 34. ayeti evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini yani Kur'an-kerimi ve hikmet hatırlayın. Okunan tilavet olunan hikmet, sünnet yani. Buradaki hikmet sünnettir. Diyor, bu tabinden, tabi'nin alimlerinden katader alim olan sözü ancak e, ayet zaten başka türlü açıklamaya müsait değil. Bazıları hikmet hakkında değişik e, işte, manalar kastedildiğini söylüyorlar. E, yani bunu katader alimullah söylemese bile ayetin zahirinden. Her Müslüman bunu böyle anlaması lazım zaten. Çünkü tilavet olunan bir hikmetten bahsediliyor. Başka bir yerde, Cuma Suresinde, Bakara Suresindeki ayetlerde de indirilen hikmetten, inzal edilen hikmetten bahsediliyor. Yani Kur'an'ın dışında hikmet indirilmiştir. Burada bu hikmetin aynı zamanda tilavet olunan, okunan, dersi yapılan bir şey olduğu bildiriliyor bu ayette. Böylece yine sünnet konusunda şüpheler atmaya çalışan kimselerin, işte... E, bu şey hakkında yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti hakkında işte hadisin bir tarikinde ben size iki şey bıraktım. Bir rivayette sadece Kur'an bıraktığı söyleniyor. Bir rivayette Kur'an ve ehl deniliyor. Bir rivayette Kur'an ve Sünnet deniliyor diyerek bunları birbirine çelişkili ifadelermiş gibi e, takdim etmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi de sayı olarak gelmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size ikiyarlık bırakıyorum benden sonra birinde ehlibeyti zikretmiştir. O ayrı bir uyarıdır. Başka bir yerde Veda Hutbesinde sünnetini zikretmiştir. Kitabı Allah'ın kitabını sünnetim. Bunlara sarıldığınız takdirde asla sapmazsınız diye bunları zikretmiştir. Ehlibeytle sünnet birbirinden ayrı şeyler değildir. Çünkü e, bu hitap asap 34'teki hitap Ehlibeyt'tedir. Allah'ın kitabını evlerinizde okunan kitabı ve Hikmeti hatırlayın. Ehl-i e Yani ehl Beyt, e, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın aile halkı, sünneti sünnete bizatihi şahit olanlar. Yani ehl Beyt sünnetten bağımsız bir şey değil. Sadece Kur'an olarak ele ı bile, Kur'an zaten sünnete yönlendiriyor. Kur'an'ın sünnet olmadan anlaşılamayacağı Kur'an tarafından zaten beyan ediliyor. Bu açıdan bunlar e, birbirinden bağımsız, e, birbirine zıt şeyler değildir. ehlibeyt Beyt, Kur'an, sünnet bunların hepsi tek bir kaynağı delalet ediyor vahye. Yani vahiden ayrılmayın uyarısı vardır. 84 bize Ebu Abdullah Ahmet bin Ali bin Ala el Cüccani tahdis etti. Dedi ki bize Salih şeyh Ebu Lehab el Verrak haber verdi. Dedi ki bize Ebu Muaviye yani etdarir haber verdi. O el Ameş'ten, Süleyman el Ameş'ten onun Mücahit'ten rivayetine göre o şöyle demiştir. En faziletli ibadet güzel reydir, güzel görüştür yani sünnettir. Yani burada hüsnür rey güzel görüşle kastedilen sünnettir diyor Mücahit Rahimullah. Bunu İbn-i da onun dışında i̇bn bir Şeybe el imanda rivayet etmiş. 85. İshak bin İsa şöyle demiştir. Malik bin Enes'in dinde cidali yani tartışmayı yerdiğini, kötülediğini ve şöyle dediğini işte. Bize ne zaman diğerinden daha iyi tartışan bir adam gelse, Cibril'in Nebi sallallahu aleyhi ve selleme getirdiklerini bırakmamızı istiyor. Yani burada işte lafız yarım aktarıldığı için, mütercim de biraz bocalamış bir rivayet tercüme ederken, şunu kastediyor. Aslında olayın başlangıcı da var. Yani farklı olarak rivayet edilen lafızlar tek bir yerde gerçekleşiyor. Ebu Hanife'den bahsediyorlar. İşte İmam Malik diyor ki Ebu Hanife hakkında, yani o adam şu ahşap direğin altın olduğunu iddia etse, bu tartışmasıyla, ile bunun altın olduğunu ispatlar diyor. Bazıları bu kısmını alıyor. Ebu Hanife'yi övdü zannediyorlar. Hayır, Ebu Hanife'nin batılı hak göstermek, konusunda tartışmacılığını, yani o laf ebeliyle hakkı batıl batıl hak göstermede ne kadar mahir birisi olduğunu ifade ediyor orada. Sonra devamında diyor ki İmam Malik yani her ağzı iyi laf yapan biri geldikçe, biri diğerinden daha iyi tartışan biri geldikçe Cibril Aleyhisselam'ın Muhammed ve sam'a indirdiklerinden bazısını terk edeceğiz diyor. Yani bunu bir tepki olarak söylüyor İmam Malik Rahimullah. Burada da işte tartışmaya reddiye verirken sünnetinde Cibril vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirildiğine de işaret etmiş oluyor. Bu eseri Kübra'da, yine İbn-i Bat'ta, Kübra'da rivayet etmiş. Ayrıca Ahmet el-İlel ve Marifet-i Rical'de rivayet etmiş, Lalka'yı da rivayet etmiştir. Nasr el-Mahdis'i Muhtasar-ı Hucca'la tarik bu eser üzerine şu dipnotu düşmüş. Bu kelamcıların prensibidir. Onların dinlerini ayakta tutan şey şeriatın getirmediği tartışmalar ve münakaşalardır. Din imamlarından hiçbiri buna meyletmemiştir. Bunun batıllığı ve fesadı buradan bilinir. 131. maddenin dipnotunda daha fazla açıklamada bulunulacak demiş muhakkik. ileride demek ki bunu açıklayacak tekrar. 86. İbn-i Sirin şöyle demiştir. Bir bidatı aldıktan sonra sünnete dönen bir adam yoktur. Yani bir kimse bir bidate düşünce, düştükten sonra, o bidatı benimsedikten sonra o sünnete dönmez. Ha O bidatini terk eder ama bu sayıda şey başka bir bidate yönlenir. Yani bidatların böyle tehlikeli olduğunu ifade ediyor. Darimi Es-Süneni'nde rivayet etmiştir. Lalkai, Selam bin Mutin'in şöyle dediğini rivayet etmiş. Bir adam Eyyub'a, Ey Ebu Bekir, Amr bin Übeyt görüşünden dönmüş dedi. Amr bin Ubeyd, Yunus bin Ubeyd'in kardeşi, Hasan el-Basri'nin e, meclislerine devam eden kimselerdi. Amr bin Ubeyd, Mu'tezil'e görüşüne saptı e, ve ona hecir uygulandı. Onunla görüşenlerle de alaka kesilmişti. Ebu ve şey, Sahtiyan Raymola'ya da böyle diyorlar. İşte Amr bin Ubeyd görüşünden dönmüş. Eyüp dönmedi dedi. Adam yine dönmüş, Eyüp Bekir dönmüş dedi. Bunun üzerine Eyüp üç defa dönmedi dedi ve şunu ekledi. Sen onun şu buyruğunu işitmedin mi? Okun, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini, okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Ok gezine geri dönmedikçe dine geri dönmezler. Başka bir lafzında şöyle demiştir, ne hale geldiğine bakın, hadisin sonu onlar için başından daha serttir. İslam'dan sayılıp çıkarlar, sonra ona dönmezler. Bunu İbn-i Elbida ve Hada rivayet etmiştir. Yine, İbanetül Kübra'da Falıl bin Ziyad'ın şöyle dediği geçmektedir. Ebu Abdillah'a bana eşşirakın tevbe ettiği ve hakka döndüğü ulaştı dedim. Şöyle cevap verdi. Bunlar tevbe etmezler. Eyüb'un söylediği gibi onlardan biri dinden çıktığı zaman bir daha ona dönmez. Darimi da yani Ennaks'da Ale e, Merisi kitabında şöyle demiştir. Aynı şekilde El Evzay'da bir takım bidat eline onlar bir görüşten diğerine intikal ettikleri zaman şöyle demiştir. Siz bir bidatten döndüğünüzde mutlaka ondan daha çok zarar veren başka bir bidate tutunuyorsunuz. İleride yine müellif 110 ve 154. maddelerin dipnotlarında bidatçilerin ile ilgili daha fazla açıklamada bulunacağını beyan ediyor burada. Evet, bidat ehli olan bir kimse demek ki bidatinden dönmez. Dönse bile başka, daha tehlikeli başka bir bidate döner ancak... Yani onun dönüş sünnete doğru olmaz. Amir bin Abdullah şöyle demiştir. Hangi adam bir bidat ortaya atmışsa bugün o bidate dayanarak reddettiği şeyi yarın savunmuştur. Hangi adam yani herhangi bir kimse bir bidat ortaya attığında bugün o bidate dayanarak reddettiği şeyi yarın savunmuştur. Yani bir bidat ortaya atıyor. Bu bidat sebebiyle bir şeye karşı çıkıyor, sonra bunu savunmaya başlıyor. Yani böyle renkten renge girerler e, şeklinde ifade edilen özelliklerine vurgu yapıyor yani. İbrahim Rahimullah yani İbrahim Ennekay'de Selef dinde renkten renge girmeyi hoş görmezdi. Dinde Televvvünü hoş görmezdi demiştir. Yani burada renkten renge girmek meselesini daha önce açıklamıştık. Evet. Yani bir delil sebebiyle hakka dönmekten bahsedilmiyor da görüş değiştirmek. Yani bir görüşten başka bir görüşe işte mantığına yatan, hevasına uyan şeyler arasında, görüşler arasında gidip gelmek e, kastediliyor burada. i̇bn Avun 88, i̇bn Avun şöyle demiştir. Heva kalbe, galebe çaldığı zaman kişi çirkin gördüğünü güzel görmeye başlar. Yani dün çirkin gördüğü şeyi bugün güzel görmeye başlar. Bu da işte renkten renge girmenin Diğer bir ifadesi, kalpler değişir. Hakim, de Huzeyfer Radyalantin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biriniz kendisine fitnenin isabet edip etmediğini bilmek istiyorsa baksın. Daha önce haram gördüğü bir şeyi helal sayıyorsa ona fitne isabet etmiş demektir. Aynı şekilde daha önce helal saydığı bir şeyi haram görüyorsa ona fitne isabet etmiş demektir. Hakim, Bukhar ve Müslüm şartlarına göre sahiptir demiştir. Abdülrezzak, Musannefinde ve huzeyfer Huzeyfe Radyalantin şöyle dediğini rivayet ettiler. Bil ki hakiki dalalet önceden çirkin gördüğünü şimdi güzel görmen, önceden güzel gördüğünü şimdi çirkin görmendir. Aman Allah-u Teala'nın dininde renkten renge girme, zira Allah'ın dini tektir. Evet, burada hevalar sebebiyle yine helal-haram görüşlerini değiştirmek, reyler sebebiyle e, bu değişikliklere gitmek, e, fitneye düşmenin veya sapmanın alametidir, diyor Huzeyfe radıyallahu anh. E, 89, Fudayl. Yani İbn Azraimullah şöyle demiştir. Kul çirkinliğini güzel görene kadar mesturdur. Yani kendi yaptığı çirkinliği güzel görmeye başlayıncaya kadar onun durumu kapalıdır, gizlidir. Yapmakta olduğu çirkinliği, yani çirkinliği çirkinli olarak bilse tamam. Yani onu günahkar kabul edersin. Ama onu güzel görmeye başlayınca yani bidatini, isyanını, fıskını, bunu güzel görmeye başlayınca, helal saymaya başlayınca işte onun durumu o zaman ortaya çıkar. Bidatçiliği de o zaman ortaya çıkar. 90. Ebu Aliye Rufey bin Mihran el-Riyahi, Raymullah şöyle demiştir. Allah'ın kitabında iki ayet vardır ki onlar Kur'an hakkında tartışanlara karşı ne kadar da serttir. Birincisi Gafir yani Mü'min suresi dördüncü ayeti. Ayetlerimiz hakkında ancak kafirler tartışır. İkincisi Bakara 176. Kitap hakkında ayrılığa düşenler gerçekten uzak bir ayrılık içindedirler. Evet, bunu İbnül Benna'da, Erreddalil Müktediyada rivayet etmiş. Berbehari Şerru de şöyle demiştir. Bil ki dinde hangi zındıklık, hangi küfür, hangi şüphe, hangi bidat, hangi sapıklık, hangi şaşkınlık ortaya çıkmışsa ancak kelam, kelamcılar... Cidal, tartışma ve husumet sebebiyle ortaya çıkmıştır. Allah, ayetlerimiz hakkında ancak kafirler tartışır buyururken bir adam nasıl tartışmaya, husumete ve cidale cüret edebiliyor hayret doğrusu? Sen eserlere, yani sahabeden gelen rivayetlere teslim ol ve rıza göster. Gereksiz konularla ilgilenme ve sus. Evet, zamanımızda mesela Mayda 44 üzerinde hevaya dayalı bir sürü tartışmalar var. Adamın üstüne vazife değil bu meseleler. İşte ben diyor ilim talebesiyim diyor. Maide 44 falan filan. Bunun ilim talebeliğiyle alakası yok. Yani bir adam Maide 44'ü kurcalıyorsa yani sahabenin anladığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkladığı şekilde başka şeylere yorumlamaya kalkıyorsa, illa vakaya uydurup birilerini tekfir edebilmek için kullanmaya zorluyorsa esnetmeye çalışıyorsa o bir sapıklığın peşindedir. Yani bu ilim talebi falan değil. Onun üstüne vazife değil zaten. insanların tekfiriyle, e, muayyen şahısların tekfiriyle falan ilgilenmek. Ha, imanı öğrensin, küfrü öğrensin, o başka. Ama burada Mayda 44'ü e, sürekli kurcalaması, bir kimsenin bunu esas mesale haline getirmesi. Bu niye müteşabi oluyor diyor mesela. Bidat ehli, bidate bulaşmış illa bu mayde 44'ten bir şey çıkaracak. Birlerin tekrar edecek. Buradan niye müteşabih oluyor diye. Bunun müteşabih olduğunu söyleyen selef. Buna müteşabihliğine baktığımız zaman Mayda 44 9 tane ayrı hükme delalet eder. Bu 9 hükmün 6 tanesi büyük küfürdür. 3 tanesi küçük küfürdür. Dolayısıyla bir mesele de e, bu 9 hükmün hangisinin söz konusu olduğunu bilmek için Meselenin ayrıntısına inmek gerekiyor. Yani detaya gitmek gerekiyor. Olayın ayrıntısına, kişinin ayrıntısına, vakanın ayrıntısına girmek gerekiyor. Aleyhutlak işte Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerdir deyip tek bir hükme, tek bir irtidad hükmüne indirgersen bu müteşabiye tutunmak olur. Müteşabiye olması bu yüzden. E, bu dokuz ayrı hükümde sadece altı tanesi büyük küfür, sadece üç tanesi de küçük küfre delalet eder. Bunları işte bizden olmayanlar kitabında da, tekfir sapmasında da açıkladık ayrıntılarla Ne zaman büyük küfür olur, ne zaman küçük küfür olur. Yani tek bir hükme de etmiyor Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın harciğerli münakaşasında Ali radıyallahu bu ayetle, ondan sonra İbn-i radıyallahu bu ayetle yine tekfir etmek istediler. İbn-i Abbas radıyallahu onlara cevaben dedi ki bu büyük günahtır dedi. Hiye kebira dedi. Maide 44'te kastedileni. Başka bir seferinde küfrün dune küfrün. Küfrün altında bir küfürdür. Ama bu Allah'ı, meleklerini, peygamberlerini inkar etmek gibi değildir. Ahireti inkar etmek gibi bir küfür değildir. Küfrün altında bir küfürdür diye e, beyan etti. Demek ki e, İbn Abbas radıyallahu bu ayetin dokuz farklı mertebesinden Ali radıyallahu anh meselesiyle ilgili Küfür olmayan, küfrün altında bir küfür olan, kebire olan, büyük günah olan kısmına davet ettiğine hükmetti burada. Bunu beyan etti ve hariciler ne yaptılar? Bunu ayetin zahirine aykırı gördüler. Neden? Çünkü onlar Mayda 44'ten sadece tek bir hükmü alıyorlar. Allah'ın indiriminden başkasıyla hükmeden doğrudan mürted olur şeklinde alıyor, alıyorlardı. Halbuki bu 6 şekilde ortaya çıkarsa mürtedliye götürür, büyük küfre götürür. Üç şekilde ortaya çıkarsa da küçük küfürdür. Allah'ın indirdiğini inkar ederek işte beşeri bir hükmü Allah'ın hükmüne Allah'a nispet ederek yapmak bunlar büyük küfürlerdir. Veya Allah'ın hükmüyle beşerin hükmünü eşit saymak, eşit mertebede görmek büyük küfürdür. Beşerin hükmünü Allah'ın indirdiğinden daha üstün görmek bu da büyük küfürdür. Küfür olmayanlar neler? Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmenin günah olduğunu, büyük günahlardan, küfürden olduğunu kabul etmekle beraber bunu işlemek. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek ve bununla kendisini günahkar saymak. Bu e, bunlardan birisi. Yani dediğimiz gibi ayrıntılar e, ilgili kitaplarda mevcut. Ama bir kimse ne yapıyor? Sürekli bu ayetleri tartışma konusu yapıyor. Sahabenin açıkladığından... Farklı bir şekle sokmaya çalışıyor. Hatta bazıları daha da ileri gidip büyük edepsizliklerde yapıyorlar. Diyorlar ki işte Allah Azze ve Celle'nin ayeti sahabenin sözüyle nasıl tahsis edilir? Diyor bunu sahabenin tahsis ettiğini zannediyor mesela. Bunun gibi daha başka cehalette sergiliyorlar. Yani onlar hevalarına bir şey itikad ederler. Sonra bu uyduruk olarak itikad ettikleri şeylere deliller ararlar o zaman bu açıyla bakarsan maide hıdut uyuyor bak burada. Ondan sonra gidiyor mümtehne dördüncü ayetini alıyor. İşte biz sizi tekvir ettik. Tek olarak Allah'a inanıncaya kadar vesaire vesaire. Bunu kendi küfür olarak kabul ettiği şeyi e, ifade eden bir ayet olarak sunmaya başlıyor. Önce bir şey itikat ediyor. Sonra buna uyan bir şeydir bu diyor. Kendisi Allah'ın derdinden başkasıyla hükmederek mesela muayyen bir şahısı işte Falan oğlu filan bu kafirdir diye hükmetmek mesela Allah'ın indirinden başkası bir hükümdür. Çünkü Allah falan oğlu filan kafirdir diye bir hükümde bulunmuş mu? Bu Allah'ın indirdiği bir hüküm değil. O halde falan oğlu filanın kafir olduğuna hükmedebilmek bunu Allah'ın ayetinin ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinin yüzde yüz falana delalet ettiğini gösterebilmek büyük bir iştir. Sen bunu söylediğinde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş oluyorsun. Yani falan kafirdir diyorsun muayyen bir şahıs hakkında. O kafirliği kabul etmiyor ama. Ben Müslümanım diyor. Nitekim e, İbn Ömer radiyallahu birisi diyor ki falanca komşum benim müşrik olduğumu iddia ediyor diyor. O da diyor ki sen ona La ilahe illallah diyerek yalanlasaydın ya diyor. Yani sen La ilahe illallah dediğinde Müslüman olduğunu ispat etmiş oluyorsun. O yalancı oluyor. Bu ne demek? La ilahe illallah diyen bizim kul yönelen birisine, muayyen bir şahısla Kafirdir demek alan indirinden başkasıyla hükmetmenin en pis şeklidir, en ağır şeklidir. Yani böyle bir çelişki var burada, ifadenin kendisine bir çelişki var. Falancanın kafir olduğunu söylüyor. Neye dayanıyorsun? Çünkü Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor. E sen onun kafir olduğunu söylemek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş oluyorsun. Çünkü Allah falanca kafirdir diye bir hüküm indirmedi. Hani firavun desen, evet onun kafir olduğunu Allah ayet indirmiştir. İblis desen onun kafir olduğunu Allah ayet indirmiştir. Ama muayyen şahıslara, muayyen belli şahısların kafir olma hükmetmek iştahat ehli kadıların işidir. Allah onlara o yetkiyi vermiştir. Orada iştahat etsinler diye. Bu yetkiye sahip olmayan iştahat edip de muayyen şahısların kâvruğuna hükmederse, Allah'ın kendisine yetki vermediği halde Allah'ın indirildiğinden başkasına hükmetmiş oluyor. Bu sebeple ehli olmayan kimselerin tekfir, muayyen şahıslarının tekfir meselesine girmesi, Allah'ın izin vermediği konulara kişinin dalmasıdır ve en tehlikeli şeylerdendir. En tehlikeli kişiyi belki küfre sokan sebeplerdendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir kimseye, kim kardeşine ey kafir derse bu söz havada kalmaz. İkisinden birine mutlaka döner buyuruyor. Ya karşıdaki dediği gibi kafirdir ama o kafir değilse kendisine döner. Mesela karşıdaki desek La İlahe İllallah. Miktat bin Nesbet hadisini görmediniz mi? Diyor ki ey Allah Resul biz savaştayız diyor farz et ki savaştayız. Karşıdaki adam benim bir elimi kesiyor, bir bacağımı kesiyor, beni yaralıyor, çeşitli yaralar alıyorum ondan. Bu sefer ben ona galip geliyorum, tam kellesini alacağım, ben Müslümanlardanım diyor. Ne yapacağız, bırakayım mı onu diyor. Şayet diyor, öldürürsen sen onun konumuna düşersin, o da senin yerine geçer diyor. Yani o Müslümanım demekle Müslüman olur. Sen de onu öldürerek, Müslümanın diyen bir kimseyi öldürerek onun konumuna düşmüş olursun. Yani onu tekfir ettiğin için kabir konumuna sen düşmüş olursun diyor. Bu açıdan bu e, tehlikeli bir şey. Demek ki muayyen bir şahsa hükmetme konusunda Allah'ın yetki verdiği bazı kimseler vardır. İlmi kadılardır bunlar. E, bunlar da e, bu işin vebalini yüklenerek işte şartların yerine gelmesini manilerin ortadan kalkmasını göze alarak muayyen bir kimsenin ölümüne, irtidaden ölümüne hükmedecek konumdadırlar. Bu yetkiye sahip olmayanın konuşması aleyhine vebalidir. Tıpkı Mesela bir Müslüman, başka bir Müslüman hakkında işte bu zina etti diye iddia etse ve dört şahit getiremezse ne olur? İftira etmiş olduğundan dolayı, yani şahit getiremediğinde iftira etmiş konumunda olur ve seksen sopa yer. İftira haddi, şahit getiremediğinde. Bu ne demek? Yani sen bir kimseyi zina derken bile görsen, falanca zinakardır, oros orospudur diye şahitlik edemezsin. Yani bunu böyle söyleyemezsin. Bunu söylersen 80 sopa ceza yersin. Bu bu kadar basit bir şey değil. Neden? Çünkü buna hükmedecek kişi kadıdır. Şahitleri değerlendirir, olayı değerlendirir veya kişi kendi aleyhine dört sefer şahitlik eder. İşte ben zina ettim der. Ancak o zaman bunu söylemek helal olur. Veya kadı hükmeder. Kadı olmadığında sen ne demek ki e, zina suçlamasında, itamda bulunduğunda 80 sopa yerirsin. Başka suçlamalarda yani 4 şahitten az olan 2 şahit gerektiren durumlarda daha başka iftira e, cezalarına muhatap olabilirsin. Tekvir de böyle bir şey. Çünkü tekvir yani bir kimsenin mürted olduğunu, dinden çıktığını söylemek hat cezası gerektiren hükümlerdendir. Kadılara aittir bu bu cezayı vermeye yetkili kadılara aittir. Kadı, şartları ve manileri değerlendirir, falanca mürted olmuştur, boynunu vurun diye hükmeder. Toplumdan fertler falan mürted, filan mürted dediğinde kaos ortaya çıkar. Günümüzde olduğu gibi Müslümanlar birbirine girmeye böyle devam eder. Yani ümmetin arasına kılıç girmesine sebep olan şey tekfir konusundaki ölçüsüzlüktür. Çünkü Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetin 73 hırka ayarlayacağını bildiriyor. Bu hırkaların her biri diğerini tekbir edebilir. Tekfir eder ama mürted olduğuna hükmederse hepsi birbirle savaşır. Hepsi birbirinin kanını malını helal sayar. Değil mi? Şimdi Şialarla mesela Suriye'de savaş var. Yönetim işte e, Nusayri olduğu söyleniyor. Yönetimdeki adam eset bunu inkar ediyor. Hayır diyor ben Nusayri değilim diyor. Ben Alevi değilim diyor yani onların ifadesiyle. Ben o itikattan beriyim diyor. Böyle bir iddiası var. Berekiler onlar tekfir ediyor. Kim tekfir ediyor? Sünniyim diyen insanlar. O sünniyim diyenler bize göre küfür olan bir itikatta olan kimseler. Yani nefidir, maturidir, sufidir. Küfür olan itikattalar yani müşrik itikadındaki kimseler. Beri de taraftaki de müşrik. Buradan bazı tekfirciler gidiyorlar. Hanefi, maturidi, sufi olan kesimi destekleyerek diğerine karşı savaşıyorlar. Neden? Çünkü buradaki tekbircilerin muradı Allah'ın hükmü falan değil. Onlar sadece dünya hükmünü istiyorlar. Sultanlık istiyorlar, yönetim istiyorlar. Yönetim de işte Alevi denilen, Nusari denilen kimselerde, Sünni denilen kimselerin itikadı onlardan beter. O da şirk, o da şirk. Eğer bu akide olarak ele alırsan şirkin içerisinde. Ama onlar sadece yönetim. İşte Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor falan filan e, meselesini gündeme getirerek bunu yapıyorlar. Yani ölçü Allah'ın dini değildir. Bu savaşlarda esasında Allah'ın din değil, hevalar birbirle çarpışmaktadır. Tekfirler de buna göre olmakta, hevalara göre olmakta. Şimdi düşünün, Şia birisi e, karşıdakini savaşabilmesi için ne yapması lazım? Karşı tarafı tekfir, yani kafir kabul etmesi lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihatta, savaşta esaslarından birisi nedir? Davet etmedikçe bir topluluğu, davet etmedikçe savaş açmazdı. Siz Şia bir topluluğa gittiniz, savaşacaksınız. Önce davet etmem lazım değil mi? Ne davet edeceksiniz? La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Zaten söylüyorlar bunu. Veya şeyha seni davet etmesi lazım savaşmadan önce. Diyeceksin ki La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Zaten söylüyorsun bunu. E o zaman bu savaşlar neye göre? Yani ümmetin arasında kılcın girmesi işte bazılarının çıkıp da işte her la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenin şahitliği geçerli değildir demelerine binaendir. Nifak kavramını iyi anlamamalarına binaendir. Allah Resulü ve Vesselam'a birisini şikayet ediyorlar biliyorsunuz bu olayı. Git onu öldür diyor. Git onu öldür demesine demek? O adam demek ki küfür veya şirk olan bir şey işlemiş o yüzden ölümüne hükmediyor. Sonra diyor ki, bir dakika diyor, o diyor, la ilahe illallah diyor mu? Diyor da, yalan Allah'ın dedi la ilahe illallah'tan ne olur? Yani baksana küfür işliyor. Peki namazla mı kılmıyor? Namaz kılıyor ama onun namazından ne olur diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki, ben böylelerini öldürmekten ney yolundum. Ben derken, onun zatına bütün ümmeti bağlayan bir hüküm. Allah Resulü bile bunu öldüremiyor yani. Başkalarını hayda haydi bağlar. Demek ki la ilahe illallah diyen bizim kıbdemimize yönelen kimseyi, bizim öldürmemiz, tekfir, canının helal sayılması şeklindeki tekfirimiz söz konusu değildir. Her ne kadar münafıkça da olsa, nitekim Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayattayken dahi, yani vahiy inmekteyken dahi münafıklar vardı, kendilerini gizliyorlardı. Ne zaman ki vahiy imkanı kalktı Allah Resulü vefat etti, Münafıklar patır patır kendilerini daha bariz bir şekilde ishar başladılar. Çünkü haklarında ayet inmesi korkusu kalmamıştı. Buna rağmen münafıklar böyle idare edildi. Bu da gösteriyor ki her küfür işleyen, her şirk fiili işleyen kimseyi alevrak mürtet görmek diye bir şey yok. Münafık diye bir sınıf var. Şimdi bakın Türkiye'nin %99'u Müslüman diyorlar. Sizce kaç tanesi iman etmiştir ki? Şöyle deyin. Dünyanın düz olduğuna kaçta kaçı inanıyor? Kaçta kaçı namaz kılıyor? Kaçta kaçı namaz kılanlardan kaçta kaçı namazını, zekatını, haccını sünnete göre icra ediyor? Bunları sorduğunuzda çok küçük bir azınlık kalacak. Ee, böyle olunca bu %99'u Müslüman denilen ülkeyi tekbir mi edeceğiz? Biz bunu da söylemiyoruz. Ama imanın, yani gerçek manada ahirette Allah Azze ve Celle katında kişiyi kurtaracak imanı elde eden kişinin çok az olacağını söyleriz. Onun dışında kalanların ise fıskla, nifakla, değişik şaibelerle imanı kirletmiş kimseler olduğunu söyleriz. Ama bunların kafir olduklarını değil. Kafir kimdir? Ben kafirim diyendir, ben Yahudiyim diyendir, ben Hristiyanım diyendir. Ben demokratım, ben layikim diyendir. Kafirler bunlardır. Evet, şu rivayetle bir iki rivayetle kapatalım. 91 Ertat bin Münzir Raymullah şöyle demiştir. Oğlumun fasıklardan bir fasık olması bana bir heva ehli olmasından daha sevimlidir. Yani fasık yani bunu sevindir derken ehvendir manasında söylüyor. Fasık olsun ama fıskını helal sayan, onu güzel gören, bidatı, bidatın ehli olan bir kimse olmasından daha hayırlıdır. Fasık olmaz. Çünkü fasığın kurtulması, Allah'ın onu affetmesi vaadi vardır. Ama bidat ehline böyle bir şey yok. Veya haramı helal sayan, işlediği günahı güzel görene böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bu şirktir. Ebu İshak el Fezar şöyle demiştir. Kiliselerinde Hristiyanlarla birlikte oturmak bana insanların dinleri hususunda birbirleriyle tartışıkları bir halkada oturmaktan daha sevimlidir. Yani bidat üzere olan kelam ve cedel üzere olan tartışmalarda daha hayırlıdır. Kimle oturmak? Bir Hristiyan, kilisesinde bir Hristiyan. Neden? Çünkü Hristiyan bellidir. Yani onun, bir Yahudinin, bir Hristiyanın dini bellidir safı belirlidir. Onun beni etkilemesi söz konusu değildir. Ama ben Müslümanım deyip de Allah'ın ayetleri, Allah Resulü ve vesselam'ın hadisleri hakkında tartışan kimseler olunca bu Müslümanları etkiler. Bakın Hristiyan papazlar bu uydu kanalları, televizyon kanalları çıktığı zamanlardan beri ilk özel kanallarda Türkiye'de açılmaya başladığından beri Arap aleminde de vardı. Mesela Hristiyanların açtığı Arapça yayın yapan e, Arap misyonerlerinin, Arap Hristiyanların Lübnan'daki ve Mısır'daki Arap Hristiyan olan papazların e, yayınları vardı. Arapça olarak yayın yaparlardı bunlar. Bunlar kimseyi etkilemezdi Müslümanlarda. Çünkü Hristiyan onun davası belli, şeyi belli, yolu belli. Ama Müslüman kanalı olarak Müslümanların güya işte kanalı olarak dinin tartışıldığı şeyler başlayınca işte tesettür tartışlar, müzir tartıştılar vesaire vesaire. Ne oldu? Şu an din sahibi insanlar, yani önceden belki fasıktılar, şimdi fasıklıkları e, aranan bir hale geldi. Keşke fasık kalsaydılar. Yaptıklarını helal sayan, imanı ortadan kaldıran, ahirete imanı hiçe sayan bir seviyeye geldi insanlar. Ne bir ahlak var, ne bir insani değer var. İnsanlıktan çıkmış durumdalar. Yani toplumsal hayata baktığınız zaman bu hale gelmiş durumda. Vicdan öldü. Kitaba, sünnete itimat öldürüldü insanların zihninde. Sanki Allah'ın kitabı çelişkilere doluymuş gibi, sünnet çelişkilere doluymuş gibi e, soğuttular. İşte deizm, ateizme dönüşen bir deizm yaygınlaştı. Selef bu açıdan e, bunu daha tehlikeli görmüşler. Yani dinin tartışma açılmasını daha tehlikeli görmüşler. Said bin Cübeyr Rahim Olağ da şöyle demiştir. Oğlumun fasık bir pislik olmasına rağmen sünne dehli biriyle arkadaşlık etmesi, bana abid olmasına rağmen bidatçı biriyle arkadaşlık etmesinden daha sevimlidir. Yani habis bir fasık, günahkar, pislik bir adamla arkadaşlık etsin, o bir derece ehvendir ama bidatçı fakat ibadet ehli olan birisiyle arkadaşlık etmesin. Yani bir sufiyi düşünün, bir şiayı düşünün, ibadet ehlidirler bunlar, onunla arkadaşlık etmesin, hariciyle arkadaşlık etmesin. Ama gitsin ayyaşla, eşkiciyle, kahvede e, avare gezen biriyle arkadaş kessin o daha ehvendir. Çünkü onun itkadı, bozma riski çok yoktur ama e, bir sufi, bir şia, bir harici, bir mürciye oğlumun itkadını bozma riski yüksektir diye vurgu yapıyor. Evet, bunu Zemmül Kelam'da her evi ve Muhtasarül Hucce'de riva edilmiş Malik bin Migüel'e oğlunu kuşlarla oynarken gördük dediler bunun üzerine o bu onu bir bidatçıyla arkadaşlık etmekten alıkoyuyorsa ne güzel diye cevap verdi İşte bazen bazı kardeşlerimiz şöyle şikayetlerde bulunuyorlar İşte benim eşim veya çocuklarım televizyon başında dizi seyrediyor şunu yapıyor bunu yapıyor bu, evet, iyi bir şey değil ama bidatçı olmasından daha iyidir. Yani bidatçı bir abid olmasından daha iyidir. Yani bunu övmek için, temize çıkarmak için değil ama bazen bu gibi şeyler, mesela bilgisayar oyunlarına müptela, telefonla oynamaya müptela, evet bu iyi bir şey değil, daha hayli şeyleri de geçirebilir. Ama en azından e, bu halin bidatçıyla, beraber ibadet etmesinden daha hayırlı olduğunu, bidatçıyla beraber din konuşmasından daha hayırlı olduğunu bilmek gerekir. Yani onun daha tehlikeli bir şey olduğunu bilmek gerekir. Yoksa bu fiiller övülen şeyler değildir. İşte çocuklarımız boş şeylerle uğraşsın, eşlerimiz işte diziler seresin. E, bu istenen bir durum olduğundan değil. Ama bunun e, bidatlerden daha evvel olduğunu ifade etmek lazım. İbn Şevzep şöyle dedi. Genç ve yabancı bir kimse dine yöneldiği zaman kendilerini sünnete iletecek, sünnete ehli birine rast gelmeleri Allah'ın onlar üzerindeki nimetlerindendir. Çünkü gence ve yabancı kim önce giderse onlar üzerinde o etki bırakır. Evet, çevrenin önemi bu da. Bunu İbn Battah lal hay rivayet e, bin Şevzep'ten Eyyub Es-Sahtiyan'ın şunu dediğini rivayet etmiş yine. Allah'ın yaşı küçük olanı ve yabancı el sünnetten bir alime rast getirmesi onların saadetindendir. Yani nasipli oluşlarındandır. Ee, Yusuf bin Esbat'tan rivayet edilmiş, Allah'ın genci dine yöneldiği zaman kendisini sünnete sünnet ehli biriyle kardeş yapması onun üzerindeki nimetlerindendir. Benim babam kaderi, kardeşlerim idi. Allah beni süfyan vesilesiyle kurtardı. Çocukların gerek iyi yönde gerekse kötü yönde öğretmenlerinden etkilendiklerine dair birçok rivayeti Cami El-Cami fi Ahkam ve Adab-ı Sibyan kitabında bir araya topladım diyor. kitabın muhakkiki. Evet 96. maddeyle inşallah bir sonraki derste devam ederiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve şedene ilahe illâ ente tebârek ve teste'âfuru kebîr. <gülüyor> Allah razı. Ben